Açık Radyo Evet Açık Radyo 94.9 Ve sabahtan bu yana saat 13.14 Yani biri çeyrek geçiyor Tam olarak çeyrek geçiyor diyebiliriz Ve Açık Radyo'da saat 8'den bu yana 5 saat bir çeyrektir yayın, Özel yayın yapmaya çalışıyoruz Önemli bir e, Zaten son derece önemli günler yaşanırken bir de bunların üstüne bugünkü büyük bir polis müdahalesi oldu. Bu polis müdahalesinin de tümüyle en tepeden emir alınarak yapıldı aşikar bir şekilde. Esas itibariyle şey yapılan, yani başbakanına kadar gelen en tepedeki piramidin en tepesinden bu pankartların reklam panosu olarak kullanılmasını engellemek bahanesiyle ve valinin de yaptığı açıklamalardan Hüseyin Avli Mutlu'nun yaptığı açıklamalardan da net olarak görüyoruz ki basın açıklamasından başarıyla operasyon tamamlanmıştır diyor. Oysa biraz önce de çeşitli kişilerden, kuruluşlardan, gazetecilerden konuştuğumuz arkadaşlardan biri, Murat Çekiç'in Uluslararası Örgütü'nden söylediği gibi, eğer böyle bir e, pankartları temizlemek, e, çıkarmak gibi bir şey var idiyse orada, onun da e, yani çok daha makul bir saatte sabahın köründe değil ve terör, gaz bombaları, ses bombaları ve tazikli sularla değil, Gelip konuşarak onları indirme konusunda bir görüşme yaparak kolaylıkla yapılabilmesinde de mümkün olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi evet ba biraz detaylardan bahsedelim istiyorsanız bu olayın akabinde gelişen e, olaylarla alakalı. SDP binasına e, polis bir operasyonu varmış. E, Vali Woodnod'un da yaptığı açıklamaya göre 70 kişi de gözaltına alınmış e, ve bugün de bahsedilen Cihan Haber Ajansı'ndan bahsedilen habere göre bugün Taksim'deki polis müdahalesi sırasında polise müdahalede bulunan Kişilerin ellerinde de SDP yazılı kalkanlar olduğu görülmüştü hatırlatması yapılıyor. Ve ardından da polis SDP binasına ablukaya almıştı ve içeri girdikten sonra da 70'in üzerinde gözaltı aldığın, alın gözaltına alınan kişi olduğundan da bahsediliyordu. S SDP bir açıklama yapmış CDP Evet SDP bir açıklama yapmış onu unuttum iyi hatırlattınız. SDP'den yapılan açıklamada da sabah saatlerinde polise molotof atarken görülen ve ellerinde SDP bayrağı olan baretli telsizli Gaz maskeli kişilerin SDP'li olmadığı e, açıklanmış ve bu olay, bu açıklama yapıldığı zamanlarda da işte e, polis kuşatması altındaymış SDP il binası ve e, S.D.P.'liler gözaltına alındığı il merkezinde iki ağır yaralı olduğu ifade edilmiş ve e, aynı şekilde sabah meydana gelen e, olaylardan da bahsedilmiş. Taksim direnişi eyleminde hiç görülmeyen molotoflu kişiler pek çok kişide soru işareti oluşmasına neden olmuştu. Görmeye çok da alışık olmadığımız şekilde molotof atan kişilerde gaz maskesi, baret ve telsiz olmasına da dikkat çekilmiş. Molotof atan bir kişinin belindeki kabartı sosyal medyada da epey bir tartışma konusu olmuştu. Bununla alakalı bir açıklama yapılmış SDP'den. Molotof atanlar bizden değil diye. Evet başbakanın konuşmasının da devamına bakacak olursak internethaber.com'dan aldığımız şekilde... Ee, gene de çok ilginç bazı şeyler var. Ee, yani mesela e, bir de yeni e, şey camide içi, içilmiş olduğunu söyleyen e, söylemini e, müezzinin e, bizzat Yeni Şafak gazetesinden de açık, e, yazan bir yazarın bizzat tanık olduğu bir olaya rağmen böyle bir şey. Müezzinin oradaki imamın ee, hiçbir şekilde e, bu e, burada kirletme ve slogan atma içki içme gibi şeyler olmadığını söyleyen sözlerine rağmen tekrar başbakan ısrar etmiş ve müezzini tehdit edip farklı konuşturacaksınız demiş bütün görüntüler elimizde bütün bunları milletimize sunacağız demiş. ...ne beklediğini anlayabilmiş değilim. Yani ne dinim. görüntüleri sunulacak? Bizim gördüğümüz görüntüler itibariyle... ...orada yaralılar, ağır yaralılar kafasına darbe alanlar... ...gaz bombasından etkilenen insanlar taşınıyordu. Sedyelerle ya da eller, insanların ellerinde taşınıyordu. Ve oradaki... E, düva, tıbbi ...hekimler işte de aynı şekilde onlara müdahale ediyorlardı. Bu görüntüleri herkes sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun aksi bir görüntü üzerinden de bu görüntüden olmadığını mı söylenecek? Benim kafama karıştıran nokta da o. ...yani gayet görünür bir... ...şey vardı zaten meydanda... ...bakalım ne gibi bir görüntü varmış... ...başbakanın elinde... ...göreceğiz yalnız bazı gerçekliği... ...tespit edilmemiş hatta aksine... ...epey medyada yer alan... ...hususları başbakan... ...gerçeklik olarak söylemeye... ...devam ediyor... ...bu söylemi konusunda da şöyle ufak bir... koleksiyon ...yaptım ben... ...izin verilirse kısaca... ...ondan bahsedelim... Başbakanın konuşmasından alıntı yapıyorum. Ne talep ettikleri belli mi? Sapla samanın karıştırılmasına kusura bakılmasın kusura bakmasınlar izin vermeyeceğiz. Masum direniş olarak görmek mümkün değildir. Bir kere bu hataya kimse düşmesin. Durum hiç öyle değil. Kusura bakmasınlar. E, sertlik diyorlarsa kusura bakmayın. Tayyip Erdoğan değişmez. Bu şekilde devam eden bir konuşması var. Yani kusura bakmayın bakmasınlar ve kusura bakmasın. Ağaç diyerek topçu kışlası AKM diyerek olmaz mızrak çuvala sığmaz demiş. Evet. Yani 4 adet kusura bakmasınlar hataya düşülmesin. Diğeri tehdit yüklü. Bir konuşması var, bir, ülkesinde de problemler var. Bir son dakika gelişmesi var, ondan da bahsedelim. Saat 13'te yapılması planlanan Taksim dayanışmasının basın açıklaması yoğun gaz sebebiyle henüz başlayamamıştı. Bu da e, teknik masada Didem'den gelen bir bilgi. O da Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden e, paylaşılanlardan bir şey e, bularak aktarıyor bize. Ve, Kusura bakmasınlar kabul edemeyeceğiz Basın toplantısını istiyoruz Evet ama yoğun gaz e, Bulutları içerisinde yapılabilecek bir gaz Basın açıklamasını e, Açık radyoda dinletmek ister misiniz? Kusura bakma Peki Devam edelim o zaman konuşma Bu arada başbakanın konuşmasındaki Önemli noktalardan Birinin en azından e, doğru olduğunu da kabul etmek lazım. Bir estetik açıdan e, önemli bir problem yaratan bu e, anıtların üzerine yapılan grafitilerin ve flamaların durumuna karşı da ilginç bir şey var. Meydandaki etkinliklere bazı sol kesimlerin kendi flama ve pankartlarıyla katılmalarına sosyal medyada da yoğun bir tepki gösterildiği belirtiliyor ve Twitter'da açılan Flamasız Taksim başlığı altında mesela şöyle yorumlar yapıldı bugünkü taraf gazetesinde de belirtilmiş Gezi Parkı siyaset meydanı değil bu apolitik gençlerin hareketi Flamasız Gezi istiyoruz cüsselerinden büyük flamaları var şeklinde yorumlar da var buna da hakkı vermemek en azından kendi payıma söyleyeyim elde değil Evet, Son kesinler e, kusura bakmasın. Evet, bu işin bu kısmı böyle bir diğer taraftan şu ana dönecek olursak, taksim meydanında yoğun bir e, gaz bulutları yükseliyormuş. Bununla alakalı detayları bulmaya çalışıyoruz şimdi. Polis müdahalesi varmış. Ee, gene sosyal medyadan aldığımız e, bilgiler böyle ses bombası ve biber gazı atılıyormuş. Nerede bu? Ee, Halk TV'den canlı izleyebilmek mümkün olduğu geçiyor. Taksim Dayanışması'nın Twitter hesabından paylaşılmış bu. Taksim Meydanı'nda. Bir de Çağlayan adresi. Evet, bir de, de Çağlayan adresinde avukatlar... E, Gezi Parkı'na dayanışma için bir araya gelip bir protesto gösterisi gerçekleştirmişler. Oranın da detaylarına bakmak biraz sonra mümkün olabilecek gibi. Polis bu, müdahalesi, bir gerginlik olduğundan söz ediliyordu. Bir, e, müdahale potansiyelinde orada olduğundan bahsediliyor. Onun detaylarına da bakacağız. Evet. Açık Radyo. Taksim'de de vahim durumlar olduğuna ilişkin haberler ve görüntüler de gelmekteydi. Şu anda Orada olmakta olay mahallinde diyelim olmakta bulunan arkadaşımız arkadaşımız İksen Mavi Tuna ile görüşmekte. Alo. Alo İksen merhaba. Merhaba öncelikle dinleyenleri önceden uyarmak istiyorum. Sürekli tesponma satıldığı için yayına korkunç sesler girebilir ama durum şu anda o kadar vahim değil. Hı -hı. Lakin uh, söylemek gereken şey sabahki müdahalede burada bulunan. Canlı ekiplerini biz en azından göremiyoruz. Şu anda etrafta pek medya yok. Biz Gezi Park'ın içinde az evvel basına açıklaması yapmak üzere toplandı insanlar. Ee, AKM'nin önünde sabit bir şekilde bulunmakta olan TÜVK şey kuv kuvvetli ekipleri Marmara'nın e, önünden. Meydanı bir kere daha, daha doğrusu Taksim e, anıtını bir kere daha sterilize etmek için harekete çıkar çıkmaz tekrar çatışma başladı. Ağır bir gaz bombası saldırısı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kitleyle polis burun buruna geldikçe e, gerilim epey artıyor. Dolayısıyla polis müdahale ediyor. Dolayısıyla buradaki tansiyon yükseliyor. Şu anda polisin şu anda buradaki varlığı gerilimi direkt arttırıcı gibi gözükmekte. E, sakinliyor diyorum ama sürekli yaralılar da geliyor bir taraftan. Meydanın içerisindeydi e, birçok insan zaten. Doğrudan polisle yan yana duruyordu ve kolluk kuvvetleri harekete geçtiği anda kaçınılmaz olarak bir çatışma birden fazla çatışma yaşandı. Ee, bunu söyleyebilirim. Pek çok yaralı gördük. Ama şu anda polis e, anıtın önüne çekilmiş vaziyettir. Göstericiler tekrar bayrakayını atmışlardı o tarafa ama o bayraklar tekrar indirildi. Şu anda alan kendini tekrar toparlıyor. Yaralılar revire götürülüyor. Kesin bir bilgimiz yok ama yaralıların a, durumu hakkında şu anda revire doğru ilerliyoruz esasında ama sürekli a, Ses bombası ve gaz bombası e, Atağı Devam etmekte Buradaki insanlar Bizi parkını bırakmaya Hiçbir niyeti değiller Parkın Ondan içinden bir haberin var mı sen Neyden? Parkta Gezi parkının durumu nasıl peki Yani meydanda büyük bir karmaşayı biz de görebiliyoruz O canlı yayın ekipleri kendilerine Bu sefer gökdelenlerin tepesine koymuşlar Ve oradan çekiyorlar yayınını oradan yapıyorlar Peki parkta evet. durum nedir? Parkta durum şu anda meydanda e, olanı stabilize etmek üzere insanlar seferber e, diyebiliriz. Tabii ki herkes gaz maskeleri ve kasketlerle burada yoğun protestolar devam ediyor. Parkını terk edemeyeceğine işin. Şu anda duyuyor olabilirsin. Evet duyuyoruz. Evet, şey ee, burası bildiğimiz gibi aslında. Bir herkes yan yana. Hı. Yani gözü karşına bulaşmazlarını söylüyorlar. Basın yani Evet evet yok o kararlılığı zaten şimdiye kadar sabahtan bu yana beş buçuk saatten beri konuştuğumuz herkes söylüyordu o konuda hiçbir tereddüt yok. Evet. evet. Fakat evet. E, basın toplantısı yapılacaktı mücellanın söyledi evet. o o yapılamadı mı? Geride kalmak yerde kaldı basın toplantısı çünkü e, yani tam olarak. Tomalar hareketi geçti. Basın açıklaması olur olmaz. Evet. Tomalarda hareketlenince dolayısile kimse netet etmedi ama biz bir kısmını kaybettik. Verdiye döndüğümüzde Yani bundan sonra yapılmayacak mı e, taksim dayanışmasının basın açıklaması yarım olarak mı kalacak? Öyle mi görünüyor İhsan? Anlamadım Ömer Bey tekrar. Bir... E, basın açıklaması yarım mı kalacak? Bundan sonrası devam etmeyecek mi? Duyla duymadım Duya, ben. Duy yani basın Sen. açıklaması yapılmayacak mı? Tekrardan basın çıkması yapılacak mı bilmiyorum. Şu anda söylediğim gibi henüz durumus değil ortalık ses bombaları da devam ediyor ve yaralılar içeride. Basın çıkması ama <gülüyor> gözde... Evet, basına çıkması bir noktaya kadar zaten anonslarla devam etmişti. Galiba bununla yetinilecek diye. Öyle ee, mi? Bilmiyorum. Evet. E, tamam o zaman basın açıklamasından e, kalan miktarı da e, siz e, döndükten sonra burada açık radyo mikrofonlarından yayımlanma imkanı bulabiliriz. Peki İksen e, e, dikkat et. Evet. Dikkatli ol. Dikkatli e, ol. Merak etmeyin hep beraberiz zaten. Bir sorun yok burada şu anda. Teşekkür ederiz. Teşekkürler beraber. görüşürüz. Evet. Açık Dergi programından da bildiğiniz arkadaşımız İksen Mavi Tuna teşvikler. Yerinden durumu Ve beraberinde Gözde Kazaz'la beraber Gözde Kazaz'la beraberdiler İkisi açık dergi ekibinden ee, Ve şimdi e, Burada e, Polisin tekrar bir e, müdahalesi oldu Ve arkasından da e, Gaz bulutlarının Çok yoğunlaşması yüzünden de e, Taksim Dayanışmanın basın toplantısı e, yeterince yani yarıda kaldı diyebiliriz ama bir bölümü tamamlanmış olarak sonradan da devamının da anonslarla getirilerek yapıldığı bir e, durumdaydı. E, olan kısmını e, önümüzdeki dakikalarda ve saatler içinde e, size e, aktarmaya çalışacağız. Gün boyunca yapmakta olduğumuz yapmaya çalıştığımız yayın devam ediyor bu şekilde evet şu anda saat 19'da bir miting çağrısı var ama henüz netleşmemiş bu durum ee, insanları e, gezi parkına ve meydana bir ça yapılan çağrı var ee, ve bununla alakalı detayları da devamını geleceğiz ama ilk senin de bahsettiği üzere ses bombaları da kullanılmaya başlanmış Taksim Meydanı'nda Evet. Başbakanın konuşmasının geri kalan bölümleri de yavaş yavaş elimize ulaşıyor. O biraz önce bitti. Kusura bakmasınlarla bu ile dolu bir şey var. Topçu kışlası yapılırken yeşil katliamı olması söz konusu değil diyerek bu konuda Gezi Parkı'nın muhakkak değiştirileceğini, modifiye edileceğinin ısrarını bir kez daha konuşmasında vurgulamış oluyor. Başbakan o kendisi e, karar veriyor herhalde yeşil olup olmayacağının. E, Wall Street'te faiz lobisinden bahsetmiş konuşmasında bütün o komplolarla beraber. Faiz lobisine karşı eylem vardı. Buradaysa faiz lobisinin figüranlığı yapılıyor demiş ve ondan sonra da bu komplo teorilerini çok ileri bir noktaya götürerek e, Türkiye'nin idam edilmiş ilk... <gülüyor> Ve tek başbakanı Adnan Menderes'e bir atıf var. Menderes'e kurulan tezgahın aynıdır diye net bir e, suçlama yapılmış. Bir tezgah yapılıyor. Yani kendisine e, başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan'a da bir e, tezgah yapıldığını söylüyor. Argo tabiriyle birileri kaybettiği imtiyazlarını geri almak istemiş diyor ama sert kayaya toslamıştır diye delikanlı üslubunda sürdürmüş. Ee, ve çok ağır e, suçlamalar da var. Şu evet. anda Taksim'de gayet gergin anlar devam ederken 2 yıldır sokak direnişine çağıran Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi bunu da becerememiştir diye Cumhuriyet Halk Partisine vatana ihanetle suçlamanın ötesinde gençlere de bir suçlama yöneltmiş konuşmasının son bölümlerinde gençleri anlayamıyorum o birkaç kuruşa muhtaç kalmışlar demek ki diye bu işi e, yani Gezi Parkı'nda bulunan ve sayıları belki de e, yüz binleri bulan e, çeşitli şehirleri de katacak olursak milyonları aşan e, Türkiye'nin irili ufaklı belki de yüz şehrinde yapılan, kasabasında yapılan eylemleri kastediyorsa eğer ki onların her birinde de hepimizin bildiği ve gördüğü gibi gençlerin de ön planda olduğu bir şeydi. Evet, bir de O işte... birkaç kuruşa muhtaç olmuşlar demek ki diyor. Yani bunu para karşılığı yapmış oldukları gibi çok önemli bir itham var. şimdi içinde para var, alkol var. Mesela şu şekilde açıklamalarına devam etmiş. Benim bir arkadaşımın gelini başörtülü olduğu için dolma bahçede taciz edildi. Yerlerde sürüklendi demiş Başbakan Erdoğan e, yaptığı konuşmasında ve devamını da getiriyor. Şu şekilde. E, oradaki tüm eğlencilerin, büyük, eylemcilerin büyük fotoğrafı görmelerini, oynanan oyunu anlamaları ve samimi olanları özellikle oradan çekilmeye davet ediyorum diye bir çağrıda bulunmuş. Aynı zamanda bir başbakanları olarak bekliyorum demiş sevgili gençler sizlere hitap ediyorum tüm ülkemdekileri özgürlük ve yaşam tarzına müdahale gösterilerin arkasında sığındığı gerçekler gerekçeler oldu bu ülkede burası çok önemli bunlar özgürlük derken başkalarının özgürlük alanına tecavüz etmişler diyor arkadaşının e, gelinine yapılan olaya referans vererek işte bakın şu anda Taksim'de oteller %80 boşalmıştır. Bu şimdi birilerinin özgürlük alanına tecavüz değil mi diye sormuş. Esnaf, esnafın ciroları çökmüştür. Biraz hariç e, şeklinde bir, e, gene bir not düşmüş. Yaşı 25 olan gençlere seslenmiş Başbakan Erdoğan. Ben sizi Allah için seviyorum demiş. Şu anda sizler 20 yaşındasınız. Bakınız İstanbul'a ben belediye başkanı olduğum zaman, bin, zaman 1994. O günden bugüne 19 yaş. AK Parti iktidarı olarak demek 10 yaşındaydılar. AK Parti iktidarı olarak demek 10 yaşındaydılar. Yazıldığı gibi okuyorum. Ama Tayyip Erdoğan olarak alırsanız 19 yıl geçti. Sevgili gençler Türkiye'yi biz çok zor şartlar altında devraldık demiş. Evet gençleri bir kısmını da para almakla suçlayarak bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Vatana ihanet, hıyanet niteliğindeki eylemlerine ortaklık, yine para karşılığı yaparak suçlayan ve bir, önem, bir konuşma yapmış. Bir yerinde de önemli bir açıklama var. Bugün Ankara'da bir miting daha yaparak, bugün Ankara'da, Ankara Sincan'da dev bir miting yapacağız demiş. Dev miting yapma kararını da açıklamış. Ve nasıl miting yapılırın dersini vereceğiz diye tam anlamıyla kutuplaştırma, polarize etme Hatta bunun sonunda çok ciddi bir insanın aklına gelmiyor değil iç savaş kışkırtıcılığı dahi olarak yorumlanacak bir itme meselesi var. Çok ilginç bir nokta bir daha var. Bir yandan şükunete davet ediyor bir yandan da nasıl miting yapıların dersini vereceğiz diye konuşuyor. Evet çok ilginç bir nokta daha var. Gezi Parkı'ndaki işgali Wall Street eylemlerine benzetiyorlar. Orada haklı bir tepki vardı demiş. Keşke bunu biraz daha önceden söyleseydi. Yani Wall Street eylemleri sırasında söyleseydi böyle bir şeyi. Occupy, o, Occupy, Occupy hareketine de geç bir hayli gecikmiş bir destek veriyor. Onu evet, ıı, biraz sarkmış zaman geç olsun güç olmasın diyelim. Fakat bu Ankara'daki Sincan mitingi e, meselesi de önemli bir açıklama. İki açıklama var e, yine aynı şekilde. Birisi dayanışmanın açıklaması. Biri de hükümeti acil koduyla çağrımızdır. E, İstanbul Tabipler Odası'nın açıklaması. Gazı kes demokrasiyi aç diyorlar. İlk önce istiyorsanız İstanbul Tabip Odası'nı bir aktaralım. Bugün sabah saatlerinde Taksim meydanı afiş ve pankartlardan temizlemek amacıyla yapıldığı açıklanan polis müdahalesi meydandan itibaren kilometreleri bulan alanda evinde yatıp Yatan kalp hastası, bebek, astımlı hasta, çocuk, genç tüm vatandaşlarımızın mahallelerinde hatta kendi evlerinde yoğun gaz soluduğu bir atmosfer yaratmıştır deniyor bu açıklamada. İstanbul Tabip Odası olarak geniş halk kitlelerini etkileyen biber gazı ve benzeri kimyasal silahların kullanımına hemen son verilmesini emniyet müdürlüğünden, validen, hükümetten bir kez daha talep ediyoruz deniliyor. Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz toplumun tümünü etkileyen bu zehirleri kullanmaktan vazgeçin. Evet bu yani saat 10.30 itibariyle 3. saatinde 7.30'dan başlayan operasyonun sonucunda bilançonun çok ürkütücü bir bilanço veriyor. Eğer bağlanma imkanımız olabilirse kendisine yani alanda bulunan tabip odasından... Yönetim Kurulu üyelerinden evet. birinde fakat 3 merkezi sinir sistemi hasarına yol açan kafa travması, 3 kol ve bacak kırığı, 9 plastik mermi yaralanması. Evet. Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü plastik mermi de kullanıyor pankartları sökmek için gelen bir geldiklerini ve operasyonu başarıyla normalleştirmeyi başarıyla tamamlandığı tamamladığını söyleyen söyleyen bir şey var. Bir aşil tendon kesiği, bir göğüs travması ve açık bir, bir açık, açık kafa tası tık kırılırlar ve ölümlerin olmasından yaralı sayısının artmasından ve polis müdahalesinin bir katliama dönüşmesinden endişeliyiz diye son derece uyarıcı bir açıklama var. Evet halkımıza Taksim Gezi Parkı'na desteğe gönüllü hekimleri ve sağlık çalışanları ilk yardım için Taksim e, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği Makine Mühendisleri Odası'ndaki e, İstanbul Tabip Odası'na çevrilen revirine çağırıyoruz demiş. Başta hükümet olmak üzere tüm yetkilileri sağduğu'ya çağırıyor. Vicdanların sesini dinlemelerini bekliyoruz demiş. Evet Yapılan şimdi çıkamada... de e, gazı demokrasiyi aç. Hükümete acil koduyla çağrımızdır. Başlıklı bu çağrının e, çağrı yapanlardan Doktor Hüseyin Demirdizel'le konuşuyoruz ona bağlanıyoruz alanda kendisiyle. Merhabalar doğru, Hüseyin Bey. E, merhaba. İyi misiniz? E, i̇yi değilim tabii. E, şu anda Taksim Gezi Parkı'nın içerisinde bulunan revirde Hayır. bir saattir onlarca yaralı e, onlarca doktorun yetişemediği bir hızla geliyor gidiyor. E, gerçekten e, bir süre daha devam ederse muhtemelen Burada insanların ne diyeyim bilmiyorum ki işte anlatmak zor yani şu arası şu anda ana baba günü gibi onlarca doktor ambulanslara yetiştirmeye çalışıyor gözünden kafasından kulağından yaralanan plastik mermilerle yaralanan onlarca kişi gaz etkisinin ötesinde bir ucu giderken öbür ucu geliyor ne ambulanslar taşımaya yetişiyor ne de buradaki doktorlar Sağlık personeli şu anda şeyin üstesinden gelebilmiş durumda. Hüseyin Bey bir şey soracağım. Bu plastik evet. mermi yaralanması nasıl bir şey Bil ee, bilmiyoruz. E, plastik mermi yaralanması vücutta yuvarlak e, yaklaşık e, 2 santim 3 santim genişliğinde e, cilt e, lezyonla yol açan ve tabii ki kuvvetli ağrıya e, neden olan bir şey. E, değdiği yere göre değişik yaralanmalara yol açıyor. Yüzde eğer şeyse kırıklar, e, vücutta yanıklara benzer şeyler. E, değişik ses bombaları varsa bir Onların patladığı yerden hastalar geliyor. Değişik vücudun değişik yerler yaralanmış olarak. Çok sayıda kırık geliyor. E, gerçekten hani tarif edilmesi zor. Evet. evet çok sayıda. ağır bir e, travmatik bir, bir, bir tablo çiziyorsun. Bir i̇nsan gücünün olduğu yere çok orantısızca artık kontrolü tamamen neredeyse kaybetmiş bir şekilde müdahalede bulunuyorlar ve ne olacağını kestirmek zor. Evet yani tabip odasının İstanbul tabip odasının açıklamasında yani basın şeyinde bir polis müdahalesinin bir katliama bile dönüşmesinden endişeliyiz gibi bir ibare var. Gerçekten Tam özellikleri dikkate alındığında, yapılan müdahaleler dikkate alındığında hani bu an meselesi olabilir. Ee, parkın içerisine bir e, şeyin yanlışlıkla düştüğünü varsayacak insanlar birbirini ezecekler yani. Ee, evet. Her bir taraftan e, kuşatılmış durumda zaten ve sürekli olarak e, işte yeni yeni ben sizinle konuşurken bile ona yakın e, hasta şu anda değişik yerlerinden yaralanmış olarak kafasından, kulağından, gözünden e, Reyürün içerisine oluyor yani. Evet. Peki Yusuf Bey çok e, sizi de fazla meşgul etmeden e, durumu e, tam olarak yansıtabilmeye çalışıyoruz. Mesela bu o, aşil tendon kesi gibi çok ürkütücü de bir laf geliyor. Mesela bu o, bir sakat. Aşil Ashil tendon kesmesi sonuçta Hı. ayak bileğindeki bir e, tendonun e, muhtemelen e, atılan şeyle kesilmesiyle ilgilidir. Ama daha ciddi bir vakamız şişli eğitim araştırmaya gönderdik parçalı kafa kırığı ve beyin ah, bir de onu soracaktı Bu ne, o ne demek andaki, işte kafaya gelen künt bir cisim, mermi, o kapsül pişiği ya da başka bir şeyler kafanın parçalı olarak kırılması ve beyin dokusunun dışarıya şey ile ilgili bir gibi yoğun bakıma aldılar sanıyorum şu andaki durumunu bilmiyorum ama efendim benim de bir şey... sorun var kusura Buyurun. bakmayın böldüm ee, parka bir müdahale var mı ya da böyle bir durum var mı bahsediliyor Nasıl, mu parka yani gezi parkından çadırlar olduğu yere. şu ana kadar şu ana kadar olmadı ama e, gezi Parkı'yla meydan biliyorsunuz çok e, iç içe ve e, neresi gezi parkı neresi şey e, zaten her bir tarafından çadırlarla yollara iniyordu. Öyle olunca tabii biraz önce basın açıklaması sırasında bir taraftan basın açıklamasını hazırlanırken bir taraftan yoğun bir gaz ve tazcikli su şeyine maruz kaldık yine. O nedenle tabii gaz söz konusu olunca tabii rüzgarın hızına bağlı olarak yönüne bağlı olarak oradan atılan Gezi Parkı'na, yolda atılan Gezi Parkı'na geliyor. Şu ana kadar benim bildiğim hani yanlışlıkla düşmediyse henüz Gezi Parkı'na yapılan bir müdahale yok. Ama hani bu e, duygu hali, şu andaki meydandaki ruh hali, polislerdeki, göstericilerdeki e, şu ana kadar yapılmayan, gerçekleşmemiş olan bir takım e, işlerin olmasına çok müsait. Dolayısıyla bir an önce validen, e, başbakandan bu e, müdahaleyi sonlandırmasını ve bir e, aklı selimle sürecin, durumun yeniden değerlendirmesini bekliyoruz. E, gerçekten gerekçesi ne olursa olsun şu andaki durumu anlayabilmek, açıklayabilmek e, herhangi bir şeyle gerekçelendirmek mümkün değil. Evet. evet e, Hüseyin Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. E, acil durumlarda tekrar sizinle e, bağlantı kurmamız gerekebilir. İyi evet, Çok teşekkür ederim. Dikkatli olun. Evet. Doktor Hüseyin Demir Dizen'le konuşuyorduk. İstanbul Tabip Odası'ndan kendisi ve İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim kurulu imzasıyla hükümete acil koduyla çağrımızdır başlıklı metninde de gazı kes demokrasi aç metninde yani son derece vahim bir durumdan daha da potansiyel olarak vahimleşmesi ihtimali bulunan bir durumdan bahsediyorlar yani kalp hastaları bebekler astım hastalar çocuk genç bütün vatandaşların mahallelerinde hatta kendi evlerinde yoğun gaz soluduğu bir atmosfer yaratmıştır diyor ve biber gazı ve benzeri kimyasal silahların kullanımına ilave eten de e, şimdi biraz da ürkün, ürküntü duyarak e, edindiğimiz bilgiye göre yoğun plastik mermi evet. kullanımı e, da içeren bir uyarıda yetkilileri e, toplumun tümünü etkileyen bu zehirleri kullanmaktan vazgeçin diyorlar ve bunun yaralı sayısının artmasından polis müdahalesinin bir katliama dönüşmesinden en endişeliyiz diyordu tabip odası. Ve biz de saat 8'den beri yürütmeye çalıştığımız bu yayında en acil bildirilerden birini okumuş olduk bu şekilde. Evet, Başbakanın konuşmasından da hiç böyle bir şeye değinildiğini düşünmüyorum. Plastik mermiden bahsediyorsunuz. Ne plastik mermisi ne de bu müdahalenin süre gelen müdahalesi evet. çok şey durumda. Yani aldığımız şeylerde gençlerin birkaç kuruşa muhtaç kalmış olduklarını e, söylüyor ve e, yani e, edep ve adap içinde mitinglerimizi yapar hesabımızı sandığa saklarız. Bugün Ankara, Sincan'da dev bir miting yapacağız nasıl miting yapılırın dersini vereceğiz diyor ve bu itidale davet ediyorum diyerek bitiriyor konuşmasını internethaber.com'dan aldığımız bir metin eksikleri olabilir. Onun için sonradan özür dileriz. Bunun içinde, bu metnin içinde en az dört defa kusura bakmasınlar deyip için ya da kimse bu hataya düşmesin diyerek yapılan uyarılar var. Ee, ve bir mitinge doğru da bir evet dört kusura bakmasın bir de kimse hataya düşmesin şeklindeki uyarılarla süslenmiş. Benim görebildiğim bir metindi. Fakat bu itidale davet etmesi sırasında bizzat bir aynı konuşmanın üzerinden belki de üç dakika geçtikten sonra tabi Odasının e, yönetim kurulu üyesiyle yaptığımız, doktorla yaptığımız konuşmada ve tabip odasının bildirisinde 3 travma, 3 kırık, 9 plastik mermi yaralanması, 12-15, bir aşil tendon kesi 16, bir göğüs travması ki çok tabii bunun da sonuçlarını kestirmek kolay olmayabilir durumuna bağlı olarak insanın. Göğüs trazmasında 14 ve bir de açık kafa tası kırığı ki bunun çok vahim olabileceğini de bizzat ayrıntısıyla birazcık ayrıntı veren Hüseyin Demir Dizen'den doktor dinledik. Yani 15 sadece 10.30 itibariyle 3. saat itibariyle verilen rakam ve buna ilaveten daha da vahimleştirmek üzere durumu Hüseyin Demir Dizen konuşurken biz şu anda en az 15 yeni durum geldi evet, dedi. Evet. Evet, siz bunları söylerken bu cümleleri kurarken yaklaşık 5 dakika önce de çaldığı adliyenin önünde bir araya gelen avukatlar Gezi direnişine destek vermek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Ve 13.45 itibariyle 51 avukatın gözaltına alındığı belirtiliyor Biyanet'in internet sitesinde. 51 avukat. 51 avukatın gözaltına alındığı söyleniyor. Adliyede basın açıklaması yapmak isteyen avukatlar önce özel güvenlik görevlileri tarafından çembere alınmışlar. Ardından polisin adliyeye girmesiyle birlikte avukatlar polis dışarı ve savcı nerede diye slogan atmışlar. Avukatlar polisin şiddetli müdahalesine maruz kalarak e, 51 kişi olarak da gözaltına alınmış durumdalarmış. Bu olay yaklaşık 5 dakikalık bir olay. Bir anetten de bunu görebilmek mümkün. Evet, evet, valinin ve başbakanın bütün açıklamalarına rağmen olayın tamamen kontrolden çıkmaya doğru gittiği, yani 70 valinin kendisinin açıkladığı 70 kişinin gözaltı vardı. Şimdi CHP evet. e, il yapılan operasyonda alınan birçoğu evet. Şimdi de, bir de şimdi avukatlardan Yani hukuk insanlarından 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Yani sadece şu Son 5 dakika içinde 120 kişinin Gözaltına alındığına dair Bir haber verdik yani Durum kontrolden hızla çıktığını Söylemek için Alim ya da Kahin olmaya lüzum yok Biz size şimdi bir de e, yarıda kalmış olmasına rağmen e, tamamlanmış bir haliyle e, Taksim dayanışmasının saat e, 13'ten biraz sonraya kalan gaz bulutundan dolayı kalan açıklamasını okuyacağız. Taksim Gezi Parkı'na 14. gününde Gezi Parkı için direnenlere yanıt yine polis panzeri ve gazla geldi. 10 gün önce sabah 5'te Gezi Parkı'na yapılan polis baskınıyla bugün yapılan arasında sadece saat farkı bulunuyor. Bu kez 7'de yapılarak fark yaratılan polisin Taksim'in Fetih harekatında yine onlarca yaralı ve toplumu endişeye sevk eden bir polis ablukası var. Polis abluka polis ablukasının olduğu yerde demokrasiden, diyalogdan söz edilemez. Taksim dayanışmasının yurttaşlarımızın ortak dileği haline gelen taleplerine hiçbir yanıt verilmemişken iki haftadır omuz omuza her türlü dayanışmayı gösteren Gezi Parkı direnişleri arasında parkçı marjinal ayrım yapılmasından medet umuluyor. Evet Gezi Parkı direnişçileri ile e, Gezi Parkı direnişçileri arasında böl ve yönet yöntemine uygun olarak Parkçı marjinal ayrımı yapılmasından evet. medet umuluyor diyor ki bunu da sabahtan beri yaptığımız şimdi altıncı saatini bitirmek üzere olduğumuz yayında sık sık gözümüze çarpan bir husustu bu da. Kimse parkına ve yaşamına sahip çıkanları ayrıştırmaktan medet ummasın. Biz bir arada durmaya ve haklı meşru taleplerimizi dayanışmayla örmeye devam edeceğiz.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 Polis şiddetini kendisine yapılmış olarak kabul eden milyonlarca yurttaşımızın duygu ve taleplerini yansı yansıtan Taksim dayanışması olarak mücadelemizin karalanmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Galiba e, polis parka girdi. Yani sosyal medyadan gelen bilgiler bu şekilde e, bununla alakalı belki detayları da verebiliriz ama böyle bir durumdan bahsediliyor. Reuters'tan da bu tip bilgilerden bahsediliyor. MTV'den göremiyorum şimdi ama evet, bir NTV'den... canlı yayından TV'ye bir, bir, bir, bir, bir, bir bak istersen ben de okumaya... Evet, is, okumaya evet, devam edin isterseniz. Diyeyim, çok önemli e, gelişme, çok tarihi ve a, önemli anlar yaşamaktayız. Hiç şüphe yok buna yani. Eee... Ve diyor ki kamuoyunun yakından takip ettiği üzere dayanışmanın açıklamasını okumaya devam ediyorum bu arada. Taksim dayanışması heyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşmüş ve taleplerini kendisi aracılığıyla hükümete iletmiştir. Bu görüşmenin ardından iletilmiş taleplere dair hiçbir açıklama yapılmamışken yeni ve nasıl oluşturulduğu belirsiz bir heyetle görüşmek samimi bir diyalog çabasından ziyade... Kamuoyunu yanıltmaya ve milyonların günlerdir ülkenin dört bir yanında haykırdığı meşru ve demokratik taleplerin altını boşaltmaya yöneliktir. Bugün yap, bugün yapılan polis çıkarması ise iktidarın niyetini ve halka karşı tutumunun iktidarın niyetinin ve halka karşı tutumunun en açık ifadesidir. Talepler ortadadır. Muhatap bellidir. Taksim dayanışmasıdır. İki haftadır şiirleri, şarkıları ve sloganlarıyla bir arada halay çeken kadını genci LGBT bireyi emekçisi inananı ve inanmayanıyla Taksim Gezi Parkı ve alanında demokratik tepkisini gösteren yüz binlerin başta Kızılay olmak üzere ülkenin 77 ilinde sokakta talepleri haykıran milyonlarca yurttaşımızın taleplerini reddeden kendi yurttaşlarını tehdit eden alternatif mitingler düzenleyerek toplumsal kutuplaşmayı artırmaya çalışan AKP iktidarından endişeliyiz. Parka karşı beton kışla, toplumsal barış talebine karşı polis saldırısı ve alternatif miting dışında somut adım atmayanların çok büyük bir vebal altına girdiklerini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha yinelemek istiyoruz. Parkına ve yaşamına sahip çıkanlarla polisi karşı karşıya getirmekten vazgeçin. Gözaltına alınanları serbest bırakın. İki haftadır süren polis şiddetinin sorumlularını görevden alın ve ilk ve en temel talebimiz olan Gezi Parkı'nın bir metrekare olsun betonlaştırılmayacağını, park olarak kalacağını resmi olarak açıklayın. Burayı tekrarlıyorum.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 Açtığımız davalar ve uluslararası evrensel hukuk kriterleri açısından da en temel insan hakları ve demokrasi kriterleri açısından hukukiliği tartışılamayacak olan taleplerimizin takibinde ısrarcıyız. Gezi parkına, Taksim'e sahip çıkan gençlerin, meydanları dolduran kadınların, gece gündüz nöbet tutanların, evinden kalbiyle destekleyenlerin yani halkın,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 19'dan itibaren bugün saat 19'dan itibaren akşam 7 taleplere sahip çıkanları bekliyoruz. Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Evet. Hüseyin Demir Dizem tekrar telefon hattımızın cündeymiş istiyorsanız ona bağlanalım. Evet. Hüseyin Demir Dizenden bir son yaralı ve tıbbi Alo. Evet. Alo buyurun efendim. Hüseyin e Bey merhaba. Saymayı unuttuk. Gerçekten revirin önündeki fedyelerde ambulanslara yetiştiremiyoruz ve parkın kısmına e, müdahale edildiği bilgileri geliyor. E, buradan bir kez daha e, bu, bu vahşete bu e, gerçekten bir trajediye dönüşecek bir şeye son vermesi için valiyi e, başbakanı tekrar e, göreve çağırıyorum. Uyarmak istiyorum. Gerçekten ee, ortalıktaki şeyi tarif etmek mümkün değil. Ee, evet siz yani, şu anda Gezi Parkı'nda revirin Parkı evet, parkın içerisindeyiz. Ee, onlarca hekim arkadaşımız geldi yardım etmek için ama yetiştiremiyorlar. Ambulanslar yetiştiremiyor. Buradakiler yetiştiremiyor. Ve tam bir e, şey yaşıyoruz. E, yetersizlik, çaresizlik. E, bu bu trajediye dönüştürmeden bir an önce son verilsin. Evet, bu maalesef başbakanın böyle bir şeyde olduğu görülmüyor. Ancak bir ülkenin başbakanı yine de bütün her şeye rağmen bütün bunlara böyle bir yanıt veremez. Kendi insanını, kendi yurttaşlarını gerekçesi ne olursa olsun gerçekten bu kadar insanlık işi bir saldırıya maruz bırakamaz. Bu nedenle bir kere daha sizin aracılarına seslenmek istiyorum. Hem İstanbul Valisi'ne hem Başbakan'a bu bu bu trajediye bu şeye son versin. Ee, Hüseyin Bey çok teşekkür ederiz. Kendinize teşekkür dikkat edin lütfen. Ee, tekrar görüşürüz. Evet Hüseyin Demir dizenledi. İstanbul Tobip Odası Yönetim Kurulu'ndan ee, Son aldığımız bilgi Gezi Parkı'nda polisin ağır müdahalesi, gittikçe ağırlaşan müdahalesi sonucunda. Şimdi yer yerde gelen haberlerin de bir kısmını doğruladı. Polis Gezi Parkı'na girdi, girdi evet. şeklinde bir haber var. Bu olabilecek en vahim durumlardan birini oluşturuyor. Bunun Hüseyin Bey'in de söylediği gibi, Demir Dize'nin söylediği gibi bir trajedine. Hatta tabip odasının bildirisinde de basın açıklamasında olduğu gibi bir trajedi ve katliamla da sonuçlanması ihtimali var. Yani son söylediği sözü tekrarlamak için söylüyorum. Onlarca hekim var burada diyor Gezi Parkı'ndaki revirde onlarca hekim var ve yetişemiyorlar. Hiçbir şekilde söyleyecek söz bulamıyoruz yapılacak. ...davranışları kestiremiyoruz diyorlar. Ambulanslar yetişemiyor. Büyük bir yetersizlik ve çaresizlik içinde kaldık. Başbakanın bunu şey yapması gerekir diyor. Evet. Bu arada bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın... ...Ana Muhalefet Partisi liderinin bir konuşması var. Ama bundan bahsediyor mu? Daha doğrusu bu son durumu... Haberdar mı? Evet kendisine herhalde yani... Türkiye'nin ikinci milyonlarca üyesi olan bir partisinden herhalde kendisine sosyal medya ve telefon bildiğimiz eski aletler, telgraf ya da başka bir şeyle ulaştırıyorlardır herhalde evet, Gezi Parkı'na evet. girildiği bu normal konuşmasını sürdürüyormuş gibi bir izlenim var mı hani tamamen yanılıyor. Detaylarına, detaylarına bakarız detaylarına bakarız. Şu, şu an itibariyle şu an itibariyle polis giriş kısmına girdi Gezi Parkı'nın ve oldukça fazla yaralı olduğu söyleniyor e, ve bunun e, akabinde de e, aynı saatlerde Çağlayan Atliyesi önünde e, 50'den fazla, anetin haberine göre 50'den fazla avukatın da gözaltına alındığı Gezi Parkı'ndaki müdahaleyi ...protesto ettikleri için gözaltına alındığından... ...bahsediliyor. Ama son gelen bilgiye... ...göre de polis geri çekiliyormuş. Şu an Gezi'de... E, ...Gezide... ...Geziden, Gezi Parkı'ndan geri çekiliyormuş. Ve... E, ...etraf oldukça karışık görünüyor. Açıkçası. Evet. Ne durumdayız? E, ne durumdayız? Bir ufak ara verelim... ...istiyorsanız. E, bir parça arası ...versek? Bir parça arası verelim. Evet. Arzından... Şu anda saat 14. Devam edelim. 14.03... E, hat, e, bir, ara verelim, bir ara verelim, nefes alalım. E, son derece önemli kritik gelişmeler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuşmasına devam ediyor. Gezi Parkı bir araya gelmişler ve polisin üzerine yürüyorlarmış e, girişteki ve polis de geri çekilmeye başlamış. Son gelen bilgiler. Bu şekilde detayları da birazdan aktarmaya devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9